Hz. Yusuf'un kuyudan çıkarılıp satılması. Babası sabr-ı cemil hali içindeyken Hz. Yusuf da kuyuda aynı tevekkül ve teslimiyet halini yaşıyordu. Bu esnada öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka kovasını sarkıttı. Yusuf'u görünce, ''Ah, müjde, müjde, işte bir civan.'' dedi.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 Bir sahibi çıkar da Yusuf'u bizden ister diye güzelliğine rağbet etmeden, korku içinde ve alelacele onu elden çıkarmaya baktılar. Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi Kutlise Sirruh der ki, Cenab-ı Hak, Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir. Sırrının taakkukunu murad edince, bunu kullarına bir zerle işlettirerek gerçekleştirir. Zira Yusuf aleyhisselam da bir gün aynada kendi suretine bakarak güzelliğini seyretmiş ve eğer köle olup satılsaydım bana paha biçilemezdi, çok para ederdim demişti. Kendini beğenerek işlediği bu zelle sebebiyle onu köle diye hem de çok kıymetsiz bir fiyata sattılar. Nakledilir ki bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten hane-i saadetlerine dönerken Çocuklar yoluna çıkarak, ''Hasan ve Hüseyin'e verdiğim gibi bize de bir şey vermezsen seni bırakmayız.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Bilal radıyallahu anha, ''Eve git ne bulursan getir de kendimi bunlardan satın alayım.'' dedi. Bilal gidip sekiz kadar ceviz getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu cevizlerle kendisini çocuklardan satın aldı. Sonra da, ''Kardeşim Yusuf'u kıymetsiz bir fiyata sattılar. İşte beni de sekiz cevize sattılar.'' buyurarak latif bir nükte yaptılar. Mühim olan zahiri ve fani güzellik değil, kalp ve ahlak güzelliğidir. Bu husus hadis-i şerifte şöyle beyan buyurulur. Allah Teala sizin bedenlerinize ve suretlerinize değil kalplerinize nazar eder. Nitekim Hacer Validemiz, Firavun tarafından Sare Validemize cariye olarak verilmişti. Hacer Validemizden İsmail aleyhisselam, onun silsilesinden de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı teşrif buyurmuşlardır. Beden yapısının fazla bir kıymeti yoktur. O, ruhun kılıfı mesabesindedir. İnsan ruhi yapısıyla izzet ve şeref kazanır veya da zelil olur. Yani bir insanın temiz bir kalbi, ve güzel amelleri varsa Allah indinde makbuldür. Yoksa O'nun güzel sureti yahut birçok malı olmuş veya olmamış önemli değildir. İnsanın bedeni köle olunca nasıl düşük fiyatlarla satılıyor, ya ruh ve kalbini şehevi ve nefsani arzularının kölesi haline getirenler, acaba nasıl bir akıbete düçar olacaklardır? Dolayısıyla mü'min, kıymet ve izzetini bilmeli, hiçbir zaman nefsine köle olmamalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, Resulüm, heva ve hevesini, nefsani arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Yani vekil olup da onu kurtaramazsın. El Furkan 43 Ayeti kelimede kerimede buyurulur, Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir, hanımına, ona güzel bak, belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz dedi. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık, ona imkan verdik ve bu cümleden olarak ona rüyaların tabirini öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf 21 Tefsirlerde beyan edildiğine göre Yusuf Aleyhisselam'ı satın alan köle taciri, daha sonra onu Mısır'ın Maliye Bakanı'na sattı. Çünkü Maliye Bakanı Hz. Yusuf'un zeka ve kabiliyetini sezmiş, bu yüzden ileride kendisinden devlet işlerinde istifade edebileceğini düşünmüştü. Ayrıca kendi çocukları olmadığı için, onu evlat edinmeyi de arzu etmişti. Aziz'in Yusuf'u satın aldığı ifadesi, onun kıymetsiz bir fiyata satıldıktan sonra, yüksek bir pahaya da satıldığına işaret etmektedir. Nitekim Yusuf'u ilk satın alan adam, onu süsleyip satılığa çıkardığında, müzayede üç gün sürmüştü. Sonunda Yusuf'u ağırlığınca misk, ağırlığınca inci, ağırlığınca altın, ağırlığınca gümüş, ve ağırlığınca ipek karşılığında Mısır Aziz'i satın almıştı. Bazı rivayetlerde Allah Teala'nın şöyle buyurduğu bildirilir. Ey Ademoğlu! Sen bir şey murad edersin, ben de bir şey murad ederim. Ve ancak benim murad ettiğim tahakkuk eder. Eğer sen benim muradıma teslim olursan, senin muradını sana veririm. Eğer muradım hususunda benimle çekişmeye kalkışırsan, senin muradını alt üst ederim. Neticede yine benim muradım tahakkuk etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ilmi met etmiş, cehaleti de kötülemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular, Ya Resulallah, amellerin hangisi daha faziletlidir? O da Allah'ı bilmek diye buyurdular. Hangi amel mertebeyi artırır diye soruldu, yine Allah'ı bilmek diye buyurdular. Bunun üzerine, Ya Resulallah, biz amelden soruyoruz, siz ilimden cevap veriyorsunuz dediklerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Marifetullah ile yapılan az amel fayda verir. Fakat cehaletle yapılan çok amel, fayda sağlamaz buyurdular. Büyükler derler ki, ilimde kemale ermek, amelde kemale ermekten daha faziletlidir. Fakat ilimde bir kusur işlemek de amelde bir kusur işlemekten daha tehlikelidir. Zira amelin ilk şartı temiz bir akidedir. Bu sebeple peygamberler Cenab-ı Hakk'a ilimlerini ziyadeleştirmesi için dua etmişlerdir. Adem aleyhisselam meleklerin hürmet ve secdelerine, kendisine talim edilen isimler sayesinde, Süleyman Aleyhisselam o büyük saltanatına kendisine verilen ince anlayış ve idari dehası ile Yusuf Aleyhisselam da sıkıntı dolu zindanlardan kurtuluş ve saltanata tabir ilmini bilmesi vesilesiyle nail olmuştur. Hazreti Yusuf ve Züleyha Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik.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 günahları daha da kamçılayan hengamında Hazreti Yusuf'a şiddetli bir arzuyla, telek, yani ''Gelsene bana!'' diye seslenerek çirkin bir fiile teşebbüs etmişti. Mukavemet göstermekte nice iradeleri eritebilecek böyle bir manzara karşısında, Yusuf Aleyhisselam'ın bile hayli güç bir vaziyette kaldığını Yüce Rabbimiz, şayet bürhanımız yetişmeseydi,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 manevi bir zırha büründü tam bir ihlas ve yüksek bir takva duygusuyla Allah'a sığındı böylece ayeti kerimede bildirilen bürhanla ilahi sıyanet ve muhafazaya mazhar oldu bu yüzden insan günahlara sürükleyen bütün dünyevi cazibelerin hey tellek yani gelsene bana diyen davetlerine mukavemet gösterebilmenin yegane yolu o anda kalben maazallah diyerek, sonsuz kudret sahibi olan Allah'a sığınabilmektir. Bazı tefsirlerde ayet-i kerimedeki bürhan ifadesiyle alakalı olarak şunlar nakledilmektedir. Yusuf aleyhisselam sakın sakın sesini işittiği zaman o sese aldırış etmedi. Fakat sesin üç kere tekrarından sonra o mahalde Hazreti Yakup aleyhisselam temessül etti. Bundan sonra Yusuf aleyhisselam kendine gelip Züleyha'dan hemen yüz çevirdi. Allah'ın izniyle Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'a manevi yardımda istianede bulunmuş, nefsi emmareyi temsil eden Züleyha'ya meyletmesine mani olmuştu. Ayette anlatılan bu hadise, istiane, istigase, manevi yardım ve rabıtaya bir misaldir. Ali bin Hasan bir rivayetinde der ki, Züleyha'nın hazırladığı odada bir putu vardı. Yusuf'u nefsine davet etmeden önce onun üzerine bir libasla örttü. Bunu gören Yusuf sordu, niye böyle yaptın? Züleyha, beni musibet anındayken görmesinden haya ettim diye cevap verdi. Bunun üzerine Yusuf şöyle dedi, Sen işitmeyen, görmeyen ve bir şey anlamayan bir taş parçasından utanırsın da, benim, beni yaratan hem de en güzel surette yaratan Rabbimden haya etmeye hakkım yok mu? Yusuf aleyhisselam Rabbinin bürhanını görünce büyük bir korku içinde ve süratle kapıya koştu. Züleyha da arkasından onu takip etti. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında birden hanımın efendisiyle karşılaştılar. Kadın hemen,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 Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Yusuf 28-29 Hadise halkın arasında duyulmaya başladı. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı delikanlısından murat almaya kalkmış. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Yusuf 30-30